''Seni eşek arısı soktu, kanın aktı, sen bunları hissetmedin mi?'' Dedi ki, ''Melik ve cebbar olan Allah'ın huzurunda duran, başına ölüm meleği Azrail dikilmiş, solunda cehennem, ayaklarının altında sırat köprüsü bulunan birisi böyle bir şeyi duyabilir mi?'' Züht ve takvada hayli ileri derecede olan Ömer bin Zerrin eli kangren olmuştu. Doktorlar dediler ki,